lem alar. Türkçe Risale-i Nur'un 22. sözüyle aynı mahalledir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu haliku kulli şey'in ve huve ala kulli şey'in vekil. Lehu meqalidü's semawati vel ard, fe subhanal ladzi bi yedihi melakutu kulli şey'in min şey'in illa 'indena khazainuh. Ma min dabbatin illa huve akhizun bi Ey daire-i esbaptan zuhur eden işleri Hadiseleri esbaba isnat eden gafil cahil mal sahibi zannettiğin esbab mal sahibi değillerdir. Asıl mal sahibi onların arkasında iş gören kudret-i ezeliyedir. Onlar ancak o kudretten gelen hakiki tesirleri ilan ve neşretmekle muvazzaftırlar. Demek daire-i esbab hükümetin kalem dairesi hükmündedir ki yukarıdan gelen emirlerin tebligatı o daireden yapılıyor. Çünkü izzet ve azamet perdeyi iktiza eder tevhid ve celal dahi şirketi reddeder, tesiri esbaba vermiyor. Evet, sultan-ı memurları vardır ama icraatçıları değillerdir ki, saltanat ve rububiyetinde ortak olsunlar. Ancak o memurların vazifesi dellallıktır ki, kudretin icraatını ilan ediyorlar. Veya o memurlar, Nazır müşahitlerdir ki, gördükleri evamir-i tekviniyeye karşı yaptıkları itaat ve inkiyat ile istidatlarına göre bir nevi ibadet yapmış olurlar. Demek esbab, ancak ve ancak kudretin izzetini, rububiyetin haşmetini izhar için vazedilmiş bir takım vasıtalardır. Yoksa, kudretin acz ve ihtiyacı için muavenet eden, yardımcı değillerdir. Beşer sultanlarının memurları ise, Sultanların ihtiyaç ve acizlerini def için tayinlerine zaruret hasul olan yardımcı ve ortaklarıdır. Binaenaleyh, Allah'ın memurları ile insanın memurları arasında münasebet yoktur. Yalnız gafil ve cahil olanlar hadiselerde ve bu kuattaki hikmetleri güzellikleri göremediklerinden Cenabı Hak'tan şekva ve şikayetlere başlarlar. İşte o şekva ve şikayetlerin hedefini değiştirmek için esbab vazedilmiştir. Çünkü Kusur onlardan çıkıyor onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Bu sırada bir misal-i Latif suretinde bir temsil imanevi rivayet ediliyor ki Hazreti Azrail Aleyhisselam Cenabı Hakka demiş ki Kabze Erbah vazifesinde senin ibadın benden şekva edecekler benden küsecekler Cenabı Hak lisan'ı Hikmetle ona demiş ki senin ile ibadamın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım ta şekvaları onlara gidip sana küsmesinler. Evet, nasıl ki hastalıklar perdedir, ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler ve kabz-ı ervahta hakiki olarak hikmet ve güzellik Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın vazifesine mütealliktir. Öyle de Hazreti Azrail Aleyhisselam da bir perdedir. Kabz-ı ervahta zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı hâllata merci olmak için o memuriyete bir nazır ve kudreti ilahiyeye bir perdedir. Evet, izzet ve azamet ister ki esbab perdedar deste kudret ola aklın nazarında, tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesili hakikîden. Tenbih. Arkadaş, tevhid iki çeşit olur.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 her şeyin üstünde cenabı hakkın sikkesini görür ve her şeyin cephesinde bulunan mührünü damgasını okur. ve bu sayede huzuri bir tevhid melekesi maliki olurlar ki, dalalet ve evhamın taarruzundan kurtulurlar. Kur'an hakimden istifade ettiğimiz ikinci kısım tevhidin birkaç mertebelerini birkaç lem aım izah edeceğiz. Birinci lema: Bakınız. Her bir masnuun yüzünde öyle bir sikke vardır ki ancak her şeyi halk eden Halika mahsustur. Ve her bir mahlukun cephesinde öyle bir hatem vurulmuştur ki her şeyi yapan saniden maada kimse de o hatem bulunmaz. Ve kudretin neşrettiği mektuplarından her bir mektubun ahirinde taklidi kabil olamayan öyle bir turra vardır ki ancak sultana ezel ve ebede hastır. O gibi sikkelerden yalnız hayat üzerinde parlayan sikkey-i icaza bakınız ki hayat ile bir şeyden pek çok şeyler husule gelir, icad edilir ve pek çok şeyler dahi bir şeyi vahide emri rabbani ile inkılap ederler. Mesela su bir şeyi vahid iken pek çok uzuvlara, cihazlara Allah'ın izniyle menşe olur, icad edilirler. Ve mideye giren pek çok muhtelif yemekler ve meyvelerden Halikât Teala tek bir cismi icat eder, tek bir cisim husule getirir. İşte kalp, akıl, şuur sahibi olan bir adam bu ciyeti düşünürse anlar ki bir şeyden çok şeyleri icat edip çıkartmak ve çok şeyleri bir şeye tahvil etmek ancak her şeyi halkeden ve her şeyi yapan saniye mahsus bir sikkedir. İkinci ama sayısız hatemlerden canlı mahlukata vaz edilen hayat hatemin'e bakınız. Evet, canlı bir mahluk, camiyeti itibariyle kainata küçük bir misaldir. Şecereği aleme güzel ve tatlı bir meyvedir kevn ve vücuda bir nüvedir ki, Cenab-ı Hak o nüvede pek çok alemlerin örneklerini derc etmiştir. Sanki o hayat gayet hakimâne muayyen nizamlar ile bütün vücutlardan sağlanmış bir katre veya bir noktadır. Bu itibarla bir hayatı halk etmek, bütün kainatı yedi tasarrufunu alan Cenab-ı Hak'tan mada, hiçbir şeye isnat edilemez. Evet, aklı bozulmayan bir şahıs, teemmülü neticesinde anlar ki, mesela. Balarısını pek çok şeylere fihriste yapan ve Kitab-ı Kainat'ın ekser mesailini insanın mahiyetinde yazan ve incir nüvesinde incir ağacının programını derceden ve insanın kalbini binlerce alemlere örnek ve pencere yapan ve beşerin kuvve-i hafızasında tarih hayatını taallukatiyle beraber yazan ancak ve ancak her şeyi yaratan Halik olabilir. Ve böyle bir tasarruf yalnız ve yalnız Rabbul Alemine mahsus bir hatemdir. Üçüncü lema. Cenabı Hakk'ın canlı mahlukata bastığı hayat hateminin gayri mütenahi nakış ve keyfiyetlerinden bir numuneyi göstereceğiz. Şöyle ki, nasıl ki suyun katrelerinden şişenin parçalarından tut seyyar yıldızlara kadar şeffaf veya şeffaf gibi her şeyde şemsin cilvelerinden şemse mahsus bir turra, bir cilve bulunur. Kezalik, Şems-i ezelinin de bütün canlı mahlukatta, ihya ve nefhi hayat cihetiyle bir tecellî ehadiyeti vardır ki, bütün esbab, iktidar ve ihtiyar sahibi oldukları farz edilse dahi, o sikkenin ne mislini ve ne taklidini, ne münferiden ve ne müçtemiyan yapmaktan acizdirler. Buna binaen, şeffaf şeylerde görünen o timsaller, Şems'in timsali olup, Şems'ten o şeffaf şeylere etmiş olduklarına hükmedilmediği takdirde o sayısız katrelerde ve zerrelerde her birisinde hakiki bir şemsin maddesiyle mevcut bulunduğuna hükmetmek lazım gelir. Kezalik, lik şems ezeliinin şualar menzilesinde olan tecelli -i esmasının nokta-i merkeziyesi olan hayat şems-i ezeliye isnat edilmediği takdirde bir sineğe, bir çiçeğe varıncaya kadar her bir hayatta nihayetsiz bir kudret Muhit bir ilim mutlak bir irade gibi vacibül vücuttan mâda hiçbir şeyde vücudu mümkün olmayan sair sıfatların mevcut olmasına cahilane ahmakane gülünç bir batıl hüküm lazım gelir ve aynı zamanda şu batıl hüküm ile her bir zerreye ve her bir sebebe bir ulûhiyyeti mutlakayı isnat etmekle sayısız şerikleri ispat etmek mecburiyeti hasıl olur. Mahaza Tohum olacak bir habbe veya bir çekirdekteki garip, acip, muntazam vaziyete bakınız ki o habbe tohumu olacak cismin bütün edzası ile münasebetler olduğu gibi neviyle yani ebnay cinsiyle de ve bütün mevcudat ile de münasebetleri vardır ve onlara karşı o münasebetlerin nisbetinde vazifeleri vardır. Eğer o tohumcuk habbenin kadiri mutlaktan nisbeti kesilip kendi nefsine isnat edilirse yani kendi kendine olmuştur denilirse. Her bir tohumda her şeyi görecek bir gözün ve her şeye muhit bir ilmin bulunmasını itikad etmek lazım gelir. Bu ise sabık temsilde her bir şeffaf zerrede hakiki bir şemsin vücudunu iddia etmek gibi gülünç bir hamakattır. 4. Lem'a Bir kitap el yazısıyla yazılırsa yalnız bir adama ve bir kaleme ihtiyaç vardır. Fakat matbaada basılırsa kalem işini gören pek çok demir kalemler lazımdır ve o demir harfleri yapmak için ustalar ve alet ve edevat ve mürettipler gibi çok şeylere ihtiyaç olur. Kezalik, şu kitab-ı yazılı satırlar, kelimeler ve harflerin, bir vâhid-i ahad'in kalemi kudretiyle yazılmış olduğu cihete hükmeden adam, pek rahat ve kolay ve makul bir yola süluk etmiş olur. Fakat o yazıları, o harfleri tabiata ve esbaba isnat eden herifler, İmtina ve muhalin en su'ubetli ve çıkmaz bir yoluna zehab etmiş olurlar. Çünkü bu yola zehab edenler için tek bir izi hayatın tab ve bastırılması için ekser kainatın tabına lazım olan teçizat lazımdır. Bu ise vehmin kabul edemediği bir hurafedir. Ve keza toprağın, suyun, havanın her bir cüz'ünde nebatat adedince manevi gizli matbaalar lazımdır ki Mahiyetleri ve cihazları mütehalif sayısız meyve ve çiçeklerin teşkilatını yapabilsinler veyahut o nebatatı o kadar zinet ve intizamları ile beraber yeşillendirmek için o üç unsurun her bir cüzünde bütün ağaçların, meyvelerin ve çiçeklerin hassalarını, cihazlarını ve mizanlarını bilip yapabilecek bir kudret, bir ilim lazımdır. Çünkü bu üç unsurun her bir cüzü her bir nebatın teşkiline medar ve menşe olabilir. Evet, bir saksıdaki toprak, cihazları ve şekilleri vesaire sıfatları muhalif olan herhangi bir nebatın tohumunu yeşillendirmeye kabiliyeti vardır. Binaenaleyh, ikinci yola zihab edenlerce, o küçük saksı içerisinde sayısız gizli makine ve fabrikaların vücudu lazım gelir ki, hurafeciler dahi bundan utanıyorlar. Beşinci lem'a, bir kitapta yazılı bir harf, yalnız bir cihetle kendisini gösterir, ve kendisine delalet eder fakat o harf katibine çok cihetlerle delalet eder ve nakkaşını tarif eder. Kezâlik kitabı ı kainatta mücessem olarak yazılan her bir kelime kendi miktarınca kendini gösterirse de pek çok cihetlerden münferiden ve müctemian sânini gösterir, esmasını izhar eder ve kendi evsâfı ile eşkâli ile nakışları ile adeta sânini medh için yazılmış bir kasidedir. Buna binaen meşhur Hebenneka gibi ahmaklaşan bir adam dahi sani Zülcelal'in inkarına gitmemek gerektir. 6. lema Cenabı Hak bütün cüz ve cüzîlerde ilerde i mahsusasını ve bütün kül ve küllîlerde has hatemini vaz ettiği gibi aktarı semavat ve arzı hatemi vahidiyetle ve mecmû kâinatı sikkey-i ehadiyetle mühürlemiştir. Mezkûr sikke ve hatemlerden mesela فَنْذُرْ اِلَىٰ اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى Ayetinin işaret ettiği ihya ve nefhi ruh keyfiyetindeki hatem ilahiye bakınız ki, pek çok garip garip haşirleri, acip acip neşirleri göresiniz. Evet, bilhassa arzın ihyasında, her sene üç binden fazla sahay vücuda getirilen mahlukatın nevilerinde haşir ve neşirler vardır. Lakin, bilinmez bir hikmete binaen, şu haşir ve neşirlerin ekserisinde iade edilen emsal aralarındaki misliyet, o kadar ayniyete karibdir ki, hemen hemen, dirilen evvelkinin ne aynı ve ne gayrıdır denilebilir. Her neyse misliyet, ayniyet mevzubahis değildir. Her nasıl olursa olsun, o haşir neşirler beşerin suhûleti haşrine delalet ettikleri gibi beşerin haşrine birer misal ve birer örnek olabilirler. İşte birbirine muhalif nihayet derecede karışık olan o envâ-ı kesireyi kemale imtiyaz ile ihya etmek ve hatasız, haltsız, galatsız olarak mümtazane iade etmek nihayetsiz bir kudrete ve muhit bir ilme sahip olan zatı ı Zülcelal'in hatemi has ve sikkey mahsusasıdır. Ve keza, satı ar sayfesinde kusursuz, noksansız, sehibsiz, kemal intizamla üç binden fazla risaleleri yazmak, öyle bir zatın sikkey mahsusasıdır ki, her şeyin iç yüzü, her şeyin kilidi onun elindedir ve hiçbir şey onun tevecüühünü başkasından çevirip kendisine hasredemez. Hülasa, Satı arzda altı ay zarfında beşerin haşrini temsil eden o sayısız haşir ve neşirlerde görünen robubiyetin o tasarrufu aziminde pek yüksek, büyük ve ince nakışlı bir hatemi vardır. Mahlukatın icadında görünen şu intizamlar, suhuletler, süratler, imtiyazlar hep o hatemin parıltısından meydana geliyorlar. Evet, her bahar mevsiminde pek hakimane, basiirane, kerimane faaliyetler başlar ve harikulade sanatlar yapılır ve bütün bu ameliyat kemale süratle suhuletle muntazam cereyan etmekte olduğu görünür. İşte bu harikulade faaliyetler öyle bir zatın hatemidir ki hiçbir mekanda olmadığı halde her mekanda ilim ve kudretiyle hazır ve nazırdır. 7. lema bakınız aktar semavat ve ars sayfeleri üstünde hatem ehadiyet göründüğü gibi Kainatın heyet mecmuasının büyük sayfesi üzerinde de pek vazıh bir surette Hatem'i tevhid görünmektedir. Evet, bu alem pek muhteşem bir saray veya muntazam bir fabrika veya mükemmel bir şehirdir. Bu fabrika-i kainatın ezası, efradı ve envağı, alat ve edebatı arasında hakimane bir muarfe ve tanışmak ve dostane bir mükâlemə ve konuşmak. Ve pek kerimane bir muavenet ve yardımlaşmak vardır ki, kemali süratle pek uzun mesafelerden birbirinin savtını işitir ve ihtiyacını görür gibi derhal imdadına yetişir, ihtiyacını defeder. Evet, semadaki ecram ve yıldızların birbirine ve arza verdikleri ziya, hararet, bilhassa arza yaptıkları sair yardımlarını görüyorsunuz. Ve keza. Bulut ile arz arasında cereyan eden su alışverişine bakınız ki arz suyu buhar şeklinde buluta veriyor bulut da kendi fabrikalarında lazım gelen ameliyatı yaptıktan sonra buz kar yağmur şeklinde iade ediyor sanki o camit cirimler lisan-ı halleriyle telsiz telgraf gibi birbiriyle konuşur ve yekdiğerine arzı ihtiyaç ediyorlar bilhassa bütün o ecram adeta el ele vermiş gibi Kemali ciddiyetle zevil hayata lazım olan şeyleri tedarik etmek hizmetinde sayediyorlar ve bir müdebbirin emrine bağlı olup bir gayeye teveccüh ediyorlar. Evet, şu teavün kanununa ittibaen şems, kamer, gece ve gündüz, yaz ve kış taraflarından yapılan yardımlar sayesinde şu hayvanların erzakını yetiştiren nebatat izni ilahiyle meydana gelir. Hayvanat da Emri Rabbani ile beşerin ihtiyacatını yerine getirir. Balarısı ile ipek böceğinin insanlara yaptıkları yardımlar bu davayı ispat eder. Evet, bu gibi eşyayı camidenin yek diğerine yaptıkları şu yardımlar pek aşikar bir delildir ki onlar kerim bir müdebbirin hademesi ve amelesi olup onun emri ile izni ile iş görürler. 8. lema Gıda olarak mahlukata Bilhassa hayvana taksim edilen rızıklara dikkat lazımdır ki bu rızık vakti muayyeninde yetişir, vakti ihtiyaçta sevk edilir ve dereceyi ihtiyaç nispetinde yapılan sevkiyatta büyük bir intizam vardır. İşte bu umumi rızık hakkında görünen geniş ve muntazam rahmet ve inayetler ancak her şeyin mürebbisi ve her şeyin müdebiri ve her şey yedi teshirinde bulunan bir zatın hatem-i hası olabilir. Dokuzuncu lema. Bakınız, alemi arz ve bütün cüziyat üstünde hatemi ehadiyet bulunduğu gibi, dağınık neviler ve muhit unsurlar üstünde de aynen o hatemi ehadiyet bulunur. Evet, bir tarlaya tohum ekilmesinden anlaşılıyor ki, o tarla tohum sahibinin mülküdür ve o tohum da o tarla sahibinin malıdır, yani o buna bu da ona şehadet ediyorlar. Kezalik, kainattaki masnuat tohum gibidir. Âlem ve anasır da tarla gibidir. Her iki tarafın lisan-ı halleriyle ettikleri şehadete göre, masnuat ile âlem-i anasır, yani tohum ile tarla ve muhit ile muhat, hep bir sani vahidin yedi tasarrufundadır. Demek etna bir mahluka yapılan tasarruf-u hakiki ve zayıf bir mevcuda edilen tevcih-i rububiyet, âlem ve anasır kabzayı tasarrufunda bulunan zata mahsus olduğu gibi, herhangi bir unsurun da tedvir ve tedbiri, bütün hayvanat ve nebatatı kabza irbu biyetinde tutup terbiye eden aynen o zata mahsustur. İşte hatemi tevhid dediğimiz budur. Eğer bir şeye temellük etmeye niyetin varsa meydana çık, kendini tecrübe et, bak ne söylüyorlar. En cüzi bir fert ancak nevimi yaratan beni yaratabilir diyor. Çünkü Efrat arasında misliyet vardır ve arzın her tarafında dağınık bir surette bulunan en küçük bir nev.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 Arkadaş, hayat ve ihya ve zevil hayat ile her bir cüz ve cüziiye ve her bir kül ve külliye ve kainatın heyeti mecmuasına darbedilen tevhid hatemlerinden bir kısım misalleri, mezkür beyanattan anlaşıldı. Şimdi dinle, Enva ve külliyat üstüne vaz edilen vahdaniyet sikkelerinden bir taneyi zikredeceğiz, şöyle ki, tek bir semere ile, semeredar şecerenin yaratılışlarındaki su'ubet ve suhulet birdir. Çünkü ikisi de bir merkeze bakar, bir kanuna bağlıdır, terbiye ve keyfiyetleri birdir. Malumdur ki, merkezin ittihadı, kanunun vahdeti, terbiyenin vahdaniyeti sayesinde külfet, meşekkat, masraf azalır ve öyle bir kolaylık hasıl olur ki, pek çok semereleri olan bir ağaç, yedi vahide, tek bir semerenin yapılışı da, eyadî kesireye tevdi edildiği zaman, her iki tarafın yapılışları suhuletçe bir olur ve aralarında yaradılışça fark yoktur. Çok adamlar tarafından yapılan bir semerenin terbiyesi için lazım olan cihazat ve aalatü edebat vesaire bir adam tarafından yapılan semeredar şecerenin terbiye ve yapılması için de aynen o kadar malzeme lazımdır. Yalnız keyfiyetçe fark olabilir. Mesela bir ordu askere yapılan elbise tedariki için ne kadar aalat, edebat ve makine lazımdır? bir neferin elbisesi içinde o kadar âlât edevat lazımdır. Ve keza, bir kitabın bin nüsası ile bir nüsasının ücreti, matbaaca birdir. Bazen de tek bir nüsanın tabı, daha fazla bir ücrete tabi tutulur. Buna kıyasen, bir matbaayı bırakıp, çok matbaalara başvurulursa, birkaç kat fazla ücretlerin verilmesi lazım gelir. Evet, kesret vahdete isnat edilmediği takdirde, vahdeti kesrete isnat etmek mecburiyete hasıl olur. Demek, Dağınık bir nev'in icadındaki suhuleti i harika, vahdet ve tevhid sırrına bağlıdır. 11. Lem'a Arkadaş, bir nev'in efradı arasındaki tevafuk ve bir cinsin envağı arasında azay esasiyede bulunan müşâbehet, sikkenin ittihadına, kalemin vahdetine delalet ettiklerinden anlaşılıyor ki, bütün mütevafık ve müteşâbihler, yani birbirine benzeyen çokluk, bir zât-ı vâhidin san'atıdır. Kezalik, inşa ve icatlarda görünen şu suhuleti mutlaka bütün mevcudatın bir sani vahidin eseri olduğunu vücut derecesinde istilzam ediyor. Aksi halde suubet, güçlük öyle bir dereceyi imtina ve muhaliyete çıkacaktır ki o cins ve nebilerin Ademden vücuda çıkmalarına bir set çekilmiş olur. Bina en aley, Cenabı Hakk'ın zatında şeriki olmadığı gibi, çünkü intizam bozulur, alim fesada gider fiilinde de şeriki yoktur çünkü suubetten güçlükten dolayı alemin Adem'den çıkmamasına sebep olur. 12. lema Arkadaş, hayat Halık'ın ehadiyetine bürhan olduğu gibi, mevt de devam ve bekasına bir delildir. Evet, nasıl akan nehirlerin dalgalanan denizlerin kabarcıkları ve yeryüzünde bulunan sair şeffaflar şemsin ziya ve timsallerini göstermekle şemsin vücuduna şehadet ettikleri gibi, o kabarcık gibi şeffaflar, ölüp söndükten sonra yerlerine müteselsilen gelip geçen emsalleri, yine şemsin ziya ve timsallerini gösterdiklerinden, şemsin devam ve bekasına ve bütün o şu'aat, celevat ve timsallerin bir şems-i eseri olduklarına şehadet ediyorlar. İşte o şeffaflar, vücuduna ve ademleri ve ölümleriyle de Şems'in devam ve bekasına delalet ediyorlar. Kezalik mevcudat, vücudî ile vâcib vücudun vücub vücuduna ve ölüm ve zevâliyle, teceddüdî bir teselsül ile yerlerine gelen emsali, sâni'in ezeli ve ebedî vahidiyetine şehadet ediyorlar. Evet, leyl ve neharın ihtilafı, fusul-i erbânın tahavvülü, ve unsurların tebeddülü hengamlarında meydana çıkan şu güzel mevcudat ve bu latif masnuatta devamla cereyan eden mübadele ve devrû teslim muamelesi kat'i bir şihadetle sermediği ali daimut tecelli bir sahibi cemalin vücuduna ve bekasına ve vahdetine şahadet eden kat'i bir bürhandır ve keza senevi inkılaplarda Müsebbetat ile esbabın birlikte ölüm ve zevali ve sonradan ikisinin yine birlikte iadeleri esbabın da müsebbetat gibi aciz, masnu ve mahluklardan olduğuna delalet ettiği gibi bu masnuat ve mevcudatın bir zatı ı vahid'in müteceddit bir sanatı olduğuna da şehadet eder. 13. lema. Arkadaş, zerrelerden tut seyarelere kadar ve nakışlardan şemslere varıncaya kadar her şey Zatında hakikatinde sabit olan acz ve fakrın lisan-ı haliyle saniin vücub bu vücudunu ilan eder. Ve keza ile beraber nizam-ı bozulmaması için hamil bulunduğu acib ve mühim vazifeler cihetiyle saniin vahdetine delalet eder. Binaenaleyh saniin vacib ve vahid olduğuna her şeyde iki şahit olduğu gibi Halık'ın ehat ve samet olduğuna da her bir zihayatta iki ayet vardır. İhtar. Kainatın eczasından her bir cüzün 55 lisanla Vahidi Ahad ve Vacibül Vücudu ilan etmekte olduğunu Kur'an'ın feizinden fehmedip icmalen Katre'namındaki eserimde beyan etmişimdir. Arzu eden oraya müracaat etsin. 14. Lem'a. Arkadaş, mevcudat Cenabı Hakk'ın vücubu vücut ve vahdetine şahadet ettiği gibi Celali, Cemali, Kemali olan cemi sıfatına da delalet etmekle Halık'ın zatında naks ve kusur olmadığını ve şuunatında, sıfatında ve esmasında ve ef'alinde de naks ve kusur bulunmadığını ilan ediyor. Zira eserin kemali bil müşahede fiilin kemaline. Fiilin kemali bil bedahe ismin kemaline. İsmin kemali biz zarure sıfatın kemaline, sıfatın kemali hatsi yakîinle şu unatın kemaline delalet eder. Şehnin kemali ise hakkali yakîn bir surette zatın kemalini gösterir. Binaen aleyh bir kasrın ve bir sarayın nukuş ve tezziinatındaki mükemmeliyet sani ve mühendisin yaptıkları o nakışlar üstünde ve tezziinat altında görünen fâlin mükemmeliyetine delalet eder. Ef'alin mükemmeliyeti dahi o saniyen taktığı isim ve lakapların mükemmeliyetini gösterir. Esm’anın mükemmeliyeti, sıfatın mükemmeliyetine delalet eder. Sıfatın mükemmeliyeti, şuunatın mükemmeliyetini tasrih eder. eder.Şunatın mükemmeliyeti dahi on hakkka'ın mükemmeliyeti zatına delalet eder. Kezalik, kainatta görünen Asar’ın kemali hatsi bir müşahede ile efal’in mükemmeliyetine, Ef'alin kemali de failin kemali esmasına, esmanın kemali sıfatın kemaline, sıfatın kemali şuunat-ı zatiyenin kemaline, şuunatın kemali zât-ı zülcelal'in kemaline delalet eder.